dünya belirti sana çelenk Batra. Merhaba iyi haftalar Ee, öncelikle bugün canlı yayındayız Tophane'deki stüdyolarda konuğum sanatçı Gülsün Kara Mustafa hoş geldiniz Gülsün Hoş bulduk Kelenk Sizinle 2016 yılında da bir kayıt yapmıştık programın hatta ilk zamanlarıydı 8 evet. yıl olmuş hariciden sanat programı Buradan da küçücük duyurmak istiyorum dinleyicilere önümüzdeki hafta Açık Radyo'nun destek haftası izleyici destek haftası Açık Radyo dinleyicilerin destekleriyle var Dolayısıyla Cumartesi saat 10.30 itibariyle başlayacak bu destek haftasına siz de hem dinleyici olarak hem de katkıda bulunmak isterseniz buradan da duyurmuş paylaşmış olayım. Açık Radyo'nun tüm program ve teknik ekibine de ve destekçilerine, izleyicilerine de teşekkürlerle. E, Gülsün'le konuşacağımız sayısız şey var. Zaten 2016'da yaptığımız program onun e, aynı zamanda çalışmalarını devam ettirdiği bir diğer kent olan e, Berlin'de bulunduğu Almanya'da kişisel sergisi ve yayını üzerinizde neydi? Onun dışında bu e, 8 yıl boyunca çeşitli Biyenallerde, uluslararası sergilerde çeşitli uluslararası ödüller kapsamında Prince Claus gibi Gülsün Kara Mustafa'nın adını, projelerini hep anma fırsatı buldum. Bu da ikinci söyleşimiz. Evet. Çok da güzel, gurur e, verici, onun adına şüphesiz bir e, vesilemiz var. O da Venedik Biyeneli'ndeki Türkiye pavyonu, yani bu yıl e, Venedik Biyeneli kapsamında Arsenal'i bitirdikten sonra Sala der midi, bunun Türkiye pavyonunu Gülsüm Kara Mustafa yeni yapıtlarıyla dönüştürecek. Aynı zamanda kapsamlı birkaç yayın birden üzerine de çalışıyor. Onları da konuşacağız. Ama buna gelmeden önce pek çok dinleyicinin bunu özellikle merak ettiğini bilsek de bir başka konuyla girizgah yapmak istiyorum. Nisan ayındaki Venedik Bienalinden hemen önce Mart ayında da onun uzun süredir çalışmakta olduğu... Bir serginin ikinci ayağı açılacak. Burada hem bir sanatçı kimliğiyle var Gülsün Karı Mustafa. Hem de aslında küratöryel, editöryel bir pratik de söz konusu diyebiliriz. Adı The Skopje Solidarity Collection. Yani Üsküp dayanışma koleksiyonu bu serginin. Ben de bu serginin Viyana ayağından çünkü Kunsa Levien ve Kunsa Le Viyana'nın Direktörlüğünü üstlenen VHV kolektifi tarafından düzenlenen bu sergi ve yayından bahsetmiştim daha önce Açık Radyo'daki programımda zira kitabını oldukça uzun okuma fırsatı bulmuştum ve bizim coğrafyamızla da aslında ilişkilendirilebilecek biçimde orada da büyük bir deprem felaketi oluyor 1963 yılında ve bu deprem feraketine mütakip orada müthiş bir uluslararası dayanışma ve bağış kampanyasıyla Üsküb'ün Güncel Sanat Müzesi'nin koleksiyonu oluşturuluyor. İşte bu Güncel Sanat Müzesi'nin koleksiyonunda Üsküb'ün e, yerel sanatçılarından farklı kuşaklardan Picasso gibi dünya çapındaki star sanatçılara kadar pek çok ismin yapıtları e, bağış yoluyla oluşturuluyor. Ve HV'nin yaptığı ise bu koleksiyona... Hmm müdahale edecek, bu koleksiyona cevap verecek, bu koleksiyonu irdeleyecek biçimde hem araştırmalar, hatta bir zaman çizelgesi hem de Gülsün Kara Mustafa'nın da dahil olduğu birkaç sanatçının davet edilerek hem koleksiyonu ele almaları hem de kendi yapıtlarıyla ilişkilendirerek bu koleksiyondan bölümleri sergilemeleri. Şimdi bu koleksiyon Kunsthalle Wien'den sonra Pra geçiyor. 22 Mart'tan 30 Eylül 2024'e kadar ...orada sergilenecek tam da aslında... Aynı o dönemde Üsküb'ün de dahil olduğu ya da eski Yugoslavia'nın da dahil olduğu... ...Doğu Biloğu'nun bir parçası olarak sayılabilen, sayabileceğimiz... Çekoslovakya'nın başkentiydi o dönemde Prag şüphesiz. Orada Ulusal Galerisi'nde Prag'ın, National Gallery of Prag'da... ...yeni modifiye edilmiş mekana ve Prag'ın bağlamına, tarihsel bağlamına adapt edilmiş bir versiyonu var. Şimdi bundan bu kadar bahsetmişken, Gülsün Kara Mustafa'yı da yakalamışken bunu... Konuşalım istedik her ikimizde. Dolayısıyla sormak istiyorum. Siz bu sefer Prag ayağına gideceksiniz de birebir açılışa da katılacaksınız. Bu nasıl bir deneyimdi? Bu dayanışma koleksiyonunu ele alma biçiminiz sizin için? Ee, sevgili Çelenk çok güzel bir giriş yaptın. Ee, dolayısıyla mesele hakkında benim konuşmama fazla gerek kalmadı. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, ama konuşmak istediğim şey gerçekten katıldığım en zengin ve en yaratıcı projelerden bir tanesiydi. Önemli olan bir, şu anda ciddi bir önemi olan ve içinde adam akıllı önemli işlerin bulunduğu bir koleksiyonun, Üsküp'te bulunduğunun bilgisinin yaygınlaştırılması. Ondan sonra bunun üzerinde, yani şu anda imkanları kısıtlı olan bir müzenin, Ee, ...belki bir yardım çağrısı olarak e, kendisine bakışların çevrilmesini istediği bir andı bu. E, ve ondan sonra da bir araya gelen sanatçılar ve küratörlerle birlikte bu meselenin üstüne gidildi... ...ve çok zengin bir çalışma yapıldı. E, en önemlisi oraya gidip bu müzeyi görmekti... Bir deprem sonrasında bütün dünya sanatçılarının büyük bir içtenlikle verdikleri ve katkıda bulundukları bu koleksiyon orada maalesef çok zor şartlar altında bulunuyordu. Ama şunu gördük ki o koleksiyon üzerine konuşmaya başladığımızda, o koleksiyonun bir kısmını alıp başka bir yerde göstermeye başladığımızda ciddi bir şekilde ilgi ve bir e, alan oluşturabiliyoruz böyle bir konu üzerinde. Ayrıca e, şey de çok önemliydi. E, yani e, şu anda maalesef kötü bir haberi çok yeni aldık. Dün gelen bir maille hı hı. bu tamamlanan bir üçgen oluşturulmak istenen bir e, sergiydi. Viyana'da başlayan Prag'da devam eden, sebebini de sen söyledin çünkü bir Doğu bloku ülkesinde ve de Çek sanatçılarının çok büyük katkılarda bulunduğu bir koleksiyonun tekrar Prag'da sergilenmesi çok önemliydi. Ve bu bağlamda bir de istenilen bunun dönüp Üsküp'te bir başka sergi olarak yeniden yerinde tekrar yapılması hı hı. ve yerinde tartışmaya açılmasıydı. Maalesef buna destek bulunamadı ve bu iki sergiyle sanıyorum kapanacak. Ben e, şu anda Prag'daki Nasyonal Müze'nin açılışına gidebileceğim. Hı hı. Kendi işimi yapabilmek için. Ee, maalesef daha önce de gidip enstelasyonu kurmam gerekiyordu <gülüyor> ama öylesine bir Venedik işinin Tabii. içine bağlanmış ki. durumdayım ki bunu yapmama imkan olmadı ama açılışı muhakkak yapacağım çünkü önemini kavramış durumdayım ve böylece bunu değerlendirmek istiyorum. Tekrar arkadaşlarımı görmek ve bu tartışmayı E, geliştirmek istiyorum. Bir de güzel tarafı var. Bu dayanışma benim için bir kere daha büyüdü. Çünkü e, başka bir şehrinde e, Çekya'nın e, Lidice şehri ki burası da e, Alman işgali sırasında tamamen yok edilmiş bir küçük köy. Bu köyde bir müze var. E, 60'ların sonunda e, Reblock tarafından başlatılan bir Bağış kampanyasıyla kurulmuş bir küçük müze. Daha sonra yine e, iki, e, 2016 yılında bir ikinci e, kampanya yapıldı. Ve buraya yine çağdaş sanatçıların işleri tekrar e, dahil edildi. Ve o işlerden bir tanesi de benimdi. Hmm. Şimdi bu sergide hem e, Çekli Çekyalı sanatçıların... ...işleri e, dahil ediliyor. Hem de benim yine bir dayanışma müzesi ve sergisi olan e, müzedeki işimi bu sergiye dahil ederek... ...benim meselemi bir kere daha irdeleyip bir dayanışmanın daha da pekiştirilmesini sağlıyorlar. Bu açıdan çok mutluyum. Ne kadar güzel. Bu anlamda Arnavutluk'tan, e, zamanın Çekoslovakyasından diyelim bugünün Çekyası'ndan öğreneceğimiz çok şey var. Bizim coğrafyamızda da maalesef afetler, felaketler, çok savaşlar, var. travmalar bitmiyor. Daha deprem felaketinin üzerinden yeni bir yıl geçmiş durumda. Buradan sizin kavramsal çerçevenize direkt bağlanmak istiyorum. Siz 50 yılı aşkın süredir uluslararası çapta ve elbette Türkiye'de aslında pek çok sosyopolitik, kültürel mesele ye odakladınız çalışmalarınızı, göç, bellek, aidiyet, kültürel kimlik, bunlardan sadece birkaç alt başlık olarak sıralandırabiliriz ve Dünya, ikinci Dünya Savaşı'na referans verdiniz az önce. 1963'teki bir felaketten konuştuk, Türkiye'deki felaketlerden konuştuk. İşte giderek artan bir biçimde hem siyasal ve toplumsal olarak hem de aslında çevresel olarak felaketler birbiri ardına neredeyse artık takip edemeyeceğimiz Bir hız da üst üste ekleniyor. Buna belki geçtiğimiz sağlık krizini, pandemiyi de eklemek mümkün. Bütün bunlar içinde siz dünyanın savaşlar, afetler, doğa ve çevre sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya kalmasının sonucu ortaya çıkan o boşluk. Şimdi size vereceğim sözü. Çünkü boşluğun ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet, evet. O boşluğu da irdeleyen bütünlüklü bir yapıt ortaya koyuyorsunuz. Oyuk ve kırık, dökük bir dünya hali. Venedik Bienali Türkiye pavyonundaki serginizin ya da yeni yapıtınızın başlığı. Nereden yola çıktınız? Oldukça aşikar. Belli belki değil mi? Belki <gülüyor> evet. Her zaman olduğu gibi evet. içinden geçmekte olduğumuz bağlama güne cevap veren, onu irdeleyen onun üzerine düşünen bir yanınız vardı zaten. Ama nasıl ele alıyorsunuz bu konuyu? E, şunu söyleyebilirim. Gerçekten Venedik teklifi bana geldiği anda... Demek ki içinde bulunduğum durum o kadar o kadar depresif bir a, olduğum bir ana rastladı ki e, yani düşünüyorum e, peş peşe gelen her şey e, işte daha e, senenin başlangıcında e, Ukrayna Savaşı daha söz konusuyken bitmemişken Deprem, depremde kaybedilen binlerce insan, yaralılar, onun arkasından gelen suskunluk, insan ilişkilerindeki kopukluk. Hı hı. Ondan sonra yani bütün bunlar ve bunlar tam tam tam devam ederken bir de Orta Doğu'daki hı. savaş patlayınca dedim ki, yani burada sadece sadece bir tek şeyin sözünü edebilirim, içimde duyduğum, O oyukluk, boşluk duygusu yani bu benim duygum değil tabii yani dünya içinde herkesin neredeyse bundan şikayet ettiği bu bu iletişimsizlik ve şey e, yani çözümsüzlük karşısındaki duygusunu nasıl olup da ben bir biçimde ele alabilirim e, ve nasıl olup da bunun üzerinde bir şey yapabilirim, bir iş yapabilirim, bunu nasıl mekana getirebilirim hı hı. düşüncesi içindeydim. Aslında mekan çok ilginç yani e, Venedik'teki mekân e, bir e, cepanelik e, silah deposu. Silah eski, deposu. Sadece dar mı? Yani e, birden onu düşünmeye başlıyorsun. Sadece dar mı? <gülüyor> yani e, ve eskiden duvarlarında silahların Sergilendiği bir alan olduğu bana anlatıldığı anda yani yine düşünceler gelişmeye başladı. Sonra mekanın ortasında durdum. Çok büyük ve zor bir mekan aslında. Uzun bir dikdörtgen yani 42 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde dar bir alan... Tam e, ortasında da bir kapı geçidi var. Transit o kapı geçidinin ortasında bir an düşündüm, durdum yine bu duygular içinde. <gülüyor> Birden kendimi şeyde hissettim. Yani e, hipodrom, Sultanahmet Meydanı Hı -hı. aynı boyut, aynı şey ve onun içinde e, çocukluğumdan kalma bir duyguyla o üç tane sütun. Artık kırılmış, dökülmüş, hiçbir şeysi, haysiyeti kalmamış o üç sütun. Ya burası böyle bir yer, bu silah, bilmem ne, sütunlar, şunlar bunlar derken... ...bunun peşine düşebilirim düşüncesindeyken... ...birdenbire buraya bir başka oluşum gerekli. Yani tavandan bir şey gelmeli, inmeli aşağıya doğru diye düşünürken. Çok da yüksek tavanlı bir yerden çok yüksek tavanlı bir yerden o inecek olan şey nedir? E, ben neredeyim? İstanbul, Venedik arasında bu duygu nedir? E, Venedik'te nereye doğru hareket etmeliyim ki bana bir e, bir, bir e, ilham verici şey ne olabilir? Ve orada işte aklıma bu avizeler geldi. Venedik camı geldi. Çocukluğumdan beri E, fevkalade hastası olduğum renkli camlar vesaire ama o renkli camlar bu sefer o bütün canlılığıyla ve keyfiyle yerleşemeyecekti. Yani onu hissediyordum. E, neden burada devamlı e, bütün hayatımız boyunca geriye döndüğümüz tarihsel e, kavgalar içinde bu birbiriyle savaşan üç dinin ...temsiliyeti olmasın ve bunlar neden birer e, tapınma alanında e, bulunan avizelerle temsil edilmesin diye düşünceler geliştirirken... ...yine ışığın ve avizelerin bize direkt olarak ulaşamayacağını ama dikenli teller arkasından ancak oh. onları görebileceğimizi hissettim. E, hemen arkasından şeye gittik... E, ...cam imalatçılığına Murano. gittik. Murano'ya gittik. Murano'da... E, ...işte avizeler... ...falan camlar diye uğraşırken... ...orada bir takım... ...konteynirler gördüm. E, üretilen camların parçalarını... ...ama şöyle bir şey diyeyim... ...parçadan çok sırça... Hı hı. E, ...o kırık döküklüğü... ...ne kadar iyi ifade edebilecek... E, ...cızır cızır camlar... ...gördüm ve bu camlara... Hemen elimi birden atınca elim kanamaya başladı ve canım yandı. Dedim ki tamam bu işte bu malzeme. canım Canımı yaktı ve elimi kanatabildi. Dolayısıyla onu da konteynerle birlikte mekana taşıdım. E, sütunlar, sütun kalıpları nereden geldi? Sütun kalıpları e, uçakta bu geziden dönerken... İnternette araştırırken birdenbire sütunları dökebilmek için Çin'de üretilen e, plastik kalıplar e, olduğunu öğrendim. Yani bunlar da çok güzel birbirine Lego gibi bağlanıyor. İçi boş, içinde sütun yok ama o sütunun duygusunu alıyorsunuz o plastikten dolayısıyla... Benim o iç iç boşluğu ve o içinin kofluğunu ve boşluğunu ifade edecek en iyi şey budur dedim. E, ve bunlar bütünleşerek projenin temelini oluşturdu. Sizin zaten sanat pratiğinizde gündelik nesneler, evet, aynen. buluntu, aynen, objeler aynen. her zaman var, var ama siz onları Bambaşka kontekstlerde evet, kullanmayı evet, beliriyorsunuz. Evet. Örneğin hakikaten kimsenin aklına gelmezdi herhalde bu sütun <gülüyor> kalıpları. Eminim farklı kalınlık ve farklı yüksekliklerdeki sütunları yapmak için şey. modüler parçalarda bir evet, evet. hayal ediyorum aynen, şu anda. Aynen öyle. Ve yani onları da ayakta tutmak için baya demir konstrüksiyonlar yaptık. Çünkü onların ayakta durması da zordu. Tabii şimdi burada... Ee, ekip arkadaşlarıma verdiğim zahmetler <gülüyor> <şey> gelecek. <gülüyor> Çünkü e, gerçekten yani Ee, şöyle düşünün, e, avizeler Venedik'te yapılıyor. Tabii. Onlar, Onların başında kimse yok ama yani onların da bir talimatı verilecek. Onlar isteğimize göre yapılması lazım. Yani avize dediğimiz katiyen bizim standart avize değil, tamamen yaratıcı bir takım formlar oluşacak. Siz heykel yapıyorsunuz onlarda. Aynen öyle yani heykel demeyelim de bir şey yapıyorum. Hı. Ondan sonra e, şeyler... Uzun süre araştırdık e, bu demir aksam, konteynerler ve e, e, bunların nerede en hı hı. iyi, en e, fizibilitesi olan bir şekilde üretileceğini. Dedik ki İstanbul Biennale ile çalışan demircilerimiz var. Onlar yapabilir. Buna karar verdik. Dolayısıyla üretimin bir kısmı İstanbul'da Buradan. devam etmeye başladı. Ondan sonra e, şey... Evet cam kırıkları ya tabii orada gördüğüm ve elimi kanatan cam kırıkları da mekana gelecek onun için onun da transportu vesairesi şey yapıldı uğraşıldı en ağır işimiz tabii Çin'den evet. bu kalıpları Venedik'e getirmek ve inanmayacaksın ama geçen hafta ancak ulaşabildi çok zor bir şey bu işi ben hep yapıyorum. Hep büyük risk alıyorum. <gülüyor> çok beklenmedik bir malzemeyi bir yerde ısmarlayıp onun gelmesi için çok uğraşıyorum. Aslında çok büyük tehlikeyi de göze alıyorum. Belki gelemeyebilirdi, belki yapamayabilirdik bütün bu işleri ama işte bütün bunları zaman zaman gerginleşerek, zaman zaman gülerek, zaman zaman eğlenerek hallettik. <gülüyor> Şimdi her şey toparlanmış durumda ve Venedik'te şey yapıyoruz yani bunları bir araya getirmiş durumdayız. Şimdi siz e, Pırağ'ın ardından tabii Berlin'de de bir vakit geçireceksiniz. 25 Mart itibariyle aslında birebir kurulumdasınız. Burada dinleyiciler tarihi takip ediyordur muhtemelen ama yine de hatırlatmak adına e, halka açılışı 20 Nisan ama daha öncesinde basın sanat profesyonellerine yönelik bir ön izleme haftası da oluyor ve 24 Kasım 2024'e kadar ...Benedik BNL Uluslararası Sergileri ve Ülke Pavyonları devam ediyor. Şimdi kitaba çok fazla vaktimiz yok Gülsün. Bununla ilgili başka bir program yapma sözüm var. Hem size hem İKSV'ye ama şuradan girmek istiyorum. Mesela kitaplardan birinde 12 farklı yazarın... Evet. ...sizin e, sergileş zamanla hazırlanan kitaplardan birinde bahsediyorum. Sizin bu bütünlüklü yapıtınızda e, kullandığınız malzemelerden birini seçip her her biri üzerine farklı bir yazarın metinler kaleme aldığını evet, evet. biliyorum Şimdi bazı malzemeleri konuşmuş olduk evet, onları deşifre evet, ettiniz evet. ama başka neler var mesela hareketli görüntü olmadan ben Gülsün Kara Mustafa'nın sanat pratiğini <gülüyor> düşünemiyorum diyorsun. evet tabii muhakkak ee, evet bir, bir film var ve bu film aslında e, yani şöyle bir şey diyelim bir nedir onu ben de bilemiyorum ama bir kanal var internette, bir portal var Critical Pass denilen bu portalda rahatlıkla şeye ulaşabiliyorsunuz eski sinemalarda film öncesi gösterilen siyasi olaylar işte savaş görüntüleri ha. vesaire bunlarla ilgili görüntülere ve yorumlara ve belgelere rastlayabiliyorsunuz Bu portal benim çok çok ilgimi çekiyordu. Ve yani bu projenin içinde muhakkak onu kullanmak istiyordum. Dolayısıyla buradan rahatlıkla e, e, film e, lisanslanabiliyor. Hı hı. Yani parasını ödüyorsunuz, copyright'ını e, alıyorsunuz. Ve e, copyright'ı olmasa bile lisanslayabiliyorsunuz hı hı hı hı. filmi. İstediğiniz gibi kurgulayabiliyorsunuz. E, o açıdan e, yani böyle bir filmi de... Bir araya getirip bunu kurguladım ve bu kurgu mekanda yer alacak. yani Dolayısıyla her şey bir araya geldiğinde bir büyük inserasyonumuz var. Çeşitli parçalardan oluşan diyelim. Ondan sonra bir kurgulanmış bir filmimiz var. Evet. Ondan sonra da çok kıymetli bir kitabımız var. Ah. Bununla övünüyorum. Esen Karol ve editörümüz Melis Çankara tarafından gerçekleştirilmiş. Bu yani benim çoktandır hayal edemeyeceğim kadar güzel bir şey oldu. Ve bunun paylaşılacağı için çok çok mutlu oluyorum. Ne güzel. E, i̇ki şey. Bir tabii ki şimdi biraz önce de gündeme getirdim ama umarım kabul ederlerse. ileride Esen Karol ve Melis Çankarayla da ben de bir söyleşi yapmak çok istiyorum. Güzel. Ama artık bir açılışını ve kitabı elimize almayı bekleyelim. E, Serginin tasarım danışmanlığını yelta yani köm yapıyor. Dolayısıyla tasarım konusunda da e, mekanda nasıl bir mekan bizi bekliyor. Siz anlattınız ama daha da heyecanla bekliyoruz. Ve tabii ki İstanbul Kültür Sanat Vakfı e, tarafından e, düzenledi. Ee, sergi büyük bir proje ekibi var. Tabii ki Esra Sarıgedik'i de ben burada anmak isterim. Viro Sarıgedik tabii. sizin her temsilciniz zaman, her, her zaman, zaman. yanımda ve her zaman arkamda e, Esra Sarıgedik gerçekten temsilcim olarak oradadır. Bana demin anlattığınız şey, yani bu e, işin film kısmı, kurguladığınız film kısmı, hareketli görüntü kısmı şeyi de çağrıştırdı. Yani eskiden sinema salonlarının aynı zamanda bir haber verme işlevi ve evet. misyonu, bir görevi vardı adeta. Evet. Filmlerden hemen önce haber seçkileri, işte gündemi ele alan yorumlar getiriyorlardı. Siz de buna referans veriyorsunuz ama sizin aynı zamanda orada ortaya koyduğunuz enstelasyonun da bence böyle bir yanı var. Evet. Yani bütün o evet. çağrışımlarıyla, evet. buluntu evet. malzemeleriyle, Ile farklı malzemeleri evet. yüklediği anlamlarla sizde de sizden de böyle bir şey bekliyoruz. Aynı zamanda sizin hem sinemayla olan ilişkiniz, birebir evet, de profesyonel evet. olarak sinemayla olan ilişkiniz, ee, hem de diğer evet, filmleriniz. Evet, Aslında bu filmle ilgili küçücük konuşmak istiyorum Tabii ki, eğer buyur, zamanımız var. varsa. E, şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Bunların hepsi propaganda filmleri. Hı hı. Kameraman propagandayı yapan kişinin kameramanı ve gözü. ...ve bu tam anlamıyla... ...onların akisinden çekilmiş... ...filmler. Ee, benim yapmak istediğim... ...buradaki malzemeyi... ...kendimce kullanmak... <gülüyor> ...istedim. Dolayısıyla... ...ilk yaptığım sözü ve... ...sesi kestim. Yani... E, ...anlatılanı duymak istemedim. Kapattım. İkincisi... ...kameramanın... ...kendine has bir bakış açısı... ...vardı. O bakış açısı... ...bize her şeyi... ...ayrıntılarla gösteriyordu yani bir, hmm. e, bir yaralı bir çocuk, e, ölüler, işte e, çok dramatik bir e, şey, e, savaş alanı, e, bütün bu acılar vesaire tamamıyla e, yani hırsla vurgulanan bir takım... E, Ajitasyon e, abi. Ajite tamam. eden e, görüntüler vardı Ee, yapmak istediğim bütün bunları kesip ben oradaki insan yüzleriyle Hı -hı. E, bir arada olmak istedim ve yaptığım işlem e, neredeyse 33 dakikalık bir e, malzemeyi 14 dakikaya indirdik editör arkadaşımla birlikte ve bu e, bittiği zaman birdenbire bire sadece e, oradaki insani olanı görmeyi başardım. Ve bu insani olay, olayı göstermeye çalıştığım, çalıştığım şeyi de göstermeyi başardığımı fark ettim. Kendimi birdenbire o insanların arka planına geçtiğimi hı hı. ve onları e, izleyiciye, seyirciye doğru ittiğimi hissettim. Ama kameramanın baktığı... Görüntüler değildi onlar artık. Onlar bana ait görüntülerdi ve ben o görüntülerin arkasındaydım. Yani filmi görürseniz, bakarsanız e, bu açıdan baktığınızda mesele e, aslında net olarak anlaşılıyor çünkü oradaki insanlar size bakıyor ve onu ben onun içinden çıkarıp oraya koydu koymak istediğimi e, bu şekilde gerçekleştirebildim. Bunun üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bir dünya hali, oyuk ve kırık dökük bir dünya hali. Gülsün Karamustafa'dan 20 Nisan itibariyle ziyarete açık Venedik Biyeneli Türkiye pavyonunda. Gülsün çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok mersin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.